Herkese merhaba. Hemzeminde Damla Özler ve ruh Kesemen'le berabersiniz ve bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Doçent Doktor Lütfü Sunar bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, ...yayın masamızda Feryal Kabil var... ...bizlere destek veriyor... ...Açık Radyo 94.9'dayız... ...ve bugünkü konumuz... E, ...Türkiye'de İslami Sivil Toplum Kuruluşları... ...aslında ne yapar, ne eder... ...ve nasıl temas kurarız... ...bu temasları nasıl arttırırız temel olarak... ...evet e, canlı yayındayız... ...Lütfi Hoca bizim... Hemzemin 3. konferanstaki konuklarımızdandı... ...konuşmacılarımızdandı... ...bu konu üzerine konuştu ve... birkaç ...bir, bir kavram setini önce orada bize açıkladı... Bir de bu konuda yaptığı bir araştırma vardı Henüz o sırada sonuçlanmamıştı O araştırmayla ilgili Ön veriler paylaşmıştı Şimdi araştırma sonuçlanmış Biraz daha ayrıntılı bilgi evet. alma şansımız olacak 25 dakikamız var Biraz derli toplu Hızlı bir hem zemin olacak Her zaman olduğu gibi ...başlayalım. Damla sorular sende. Evet. Ee, önce şeyden başlayalım. Muhafazakar STK'lar ya da muhafazakar kurumlar demiyorsunuz. Özellikle İslami STK'lar diyorsunuz. Bunun bir sebebi var. Evet. Ya Muhafazakar kavramı Türkiye'de e, çok sık bir biçimde... E, ...dindar ya da İslami kavramının yerine kullanılan bir kavram. E, fakat bu kullanım bir miktar yanlış bir e, kullanım. Çünkü muhafazakar dediğimizde aslında mevcut düzenin devamını... ...mevcut sistemin devamını... ...savunan ya da e, toplumsal düzen tayı anlası olan... E, e, ...kişiye kurum ya da kuruluşları kastedebiliriz. Halbuki e, bizim vakamızda e, ele aldığımız e, kuruluşlar, incelediğimiz kuruluşlar... ...kendilerini İslami sahiplerle, İslami e, mantık ve gaye içerisinde e, gerekçelendiren... ...bu amaçla yola çıkmış olan kuruluşlar. Dolayısıyla İslami sivil toplum kuruluşu kavramını tercih ediyorum ben. E, Türkiye'de muhafazakar bir sivil toplum yok mu? Var... Ama mesela eğer muhafazakar sivil toplumu ele alacak olsaydım ben Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ya da işte e, pek çok e, bugün seküler kemalist görülen e, sivil toplum kuruluşunda o kavram içerisinde ele alabilirdim. E, İslami Sivil Toplum Kuruluşu olarak nitelediğimiz bazı kuruluşları bazı açılarda muhafazakar sivil toplum kuruluşları içerisine de girebilirler. Dolayısıyla ben biraz daha e, bir kuruluşun kendisinin varoluşunu açıklarken tercih ettiği kavram setinden hareketle İslami olarak adlandırılıp adlandırılamayacağını anlamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de bu kuruluşları İslami Sivil Toplum Kuruluşu olarak nitelendirdim. Şimdi hemzemindeki epey ufuk açan e, konuşmanızda e, Türkiye'deki İslami şirketlerin e, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine bakışlarını ve İslami sivil toplum kuruluşlarıyla ve seküler sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerini anlatmıştınız. Oradan yola çıkarak ve tabii yaptığınız araştırmadan da yola çıkarak bu sefer de hemzeminde İslami sivil toplum kuruluşlarının e, hem kurumsal sosyal sorumluluğa bakışlarını hem projelendirme süreçlerini hem de ilgilendikleri alanlara bakalım dedik. Bunların hepsi Şimdi tek tek konuşacağız ama öncelikle biraz ucunu gösterdiğimiz havuç gibi söylediğimiz araştırmanızdan bahsedelim. Evet. Türkiye'de İslami STK'ların kurumsal yapı ve faaliyetlerinin değişimi. Araştırması çok yeni tamamladınız. Evet. Hatta hem zeminde lansmanını yapıyoruz. Çok gururluyuz. <gülüyor> Daha kapsamlı lansmanını yaparız evet. umarım. Ee, nasıl bir araştırma? neleri e, Nelere baktınız ve neler gördünüz diye koca bir araştırmayı evet. tek soruya sığdırayım ben kusura ee, bakmayın. Tek soru şu aslında yani çevremizdeki bütün dünya mütemadiyen değişiyor. Ee, bu anlamda hani değişimi incelemek gerçekten bir sosyal bilimci için en temel vazifelerden birisi e, bence. Ama Türkiye'de özel olarak da... Özellikle 1990'ların ortasından başlayarak hem İslami sivil toplum kuruluşlarının sayısının hem de zaman içerisinde sayısının arttığını hem de zaman içerisinde bu kuruluşların ciddi bir değişim dönüşüm süreci içerisinde girdiğini görüyoruz. Burada özellikle bazıları milad olarak 28 Şubat, sürecini, 28 Şubat dönemini esas alırlar. Ben bunun kısmen doğru olduğunu düşünüyorum. Ama daha net bir geçiş tarihi eğer söyleyecek olursanız. Yani ben Habitat 2 ile başlayan sürecin işte depremle birlikte, 99 depremiyle birlikte hızlandığını ve İstanbul Sivil Toplum Kuruluşları'nda 2000'lerde çok kapsamlı bir değişim dönüşüm süreci içerisinde girildiğini düşünüyorum. Biz bunu fark ettiğimizde yani bu değişimin nasıl bir değişim olduğunu araştırma ve bir miktarda yani bir yol haritası çıkartma. Bu kuruluşlar çünkü kendilerini mütemadiyen sorgulayan ve e, faaliyetlerini geliştirme çabası içerisinde olan kuruluşlar aynı zamanda. Bütün sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi. Bu kuruluşların kendilerine bir ayna tutma vazifesiyle e, böyle de bir pratik amaçla bir araştırma e, dizayn ettik. Bu araştırmada aslında çok çok tartışılıyor. yani Zihniyet dönüşümü çok tartışılıyor. Yani bir taraf muhafazakarlaşma, bir taraf sekülerleşme iddialarına dayalı olarak Türkiye'de çok sık sık dünya görüşün değişiminden hareketle toplumsal yapı analizleri yapılıyor. Biz tersinden gidelim dedik. Yapıdan ve e, faaliyetten hareketle bu kuruluşları inceleyelim dedik. Yani bir tür liberalleşme, bir tür sekülerleşme, bir tür muhafazakarlaşma, dindarlaşma tartışmalarının ötesinde e, İslami Birliği Toplum Kuruluşları'nın faaliyetleri ve kurumsal yapıları ne yönde değişiyor? Bunu araştıralım dedik. Pratik vakadan hareketle bir bakış, bir görüş geliştirelim e, istedik. E, o sebeple de e, araştırmamızı bu minvalde e, dizayn ettik. Araştırmada 44 tane köklü Tarihi 20 yıldan eskiye giden yani 2000 öncesine e, giden e, Sivil Toplum kuruluşuyla e, ve bu kuruluşların yöneticileri ve kurucularıyla mülakatlar e, gerçekleştirdim. E, bu kuruluşların önemli bir kısmı çok köklü kuruluşlar ve Türkiye'de yani İslami camia söz konusu olduğunda onu çevreleyebilecek ve bir e, özetleyebilecek bir çeşitliliğe e, sahipti aynı zamanda. Ve merak ettiğimiz soru şuydu. Yani İlke İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından fonlandı bu proje. Merak ettiğimiz şey şuydu. Yani Türkiye'de İslami Sivil Toplum Kuruluşları'nda değişim ne yönde seyrediyor? Yapıları nasıl farklılaşıyor ve bu yapı farklılaşmasını nasıl farklı bir şekilde algılayabiliriz? Bunu merak edip bunu analiz etmeye çabaladık. Nihayetinde iki, yıllık, iki yıl süren geniş tabanlı bir araştırma projesiydi bu proje hem zemin konferansı olduğunda henüz yeni tamamlanmak üzereydi. Raporunu yazıyorduk ama şu anda tamamlandı diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Ve bu e, kamuoyuyla ile paylaşma e, sürecinde işte bugün hem zeminle birlikte başlatmış. Onayız. 99 depremi aslında Türkiye sivil toplumu için e, her kanattan e, Türkiye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları için bir dönüm noktası oldu. E, doğal olarak aynı şey İslami sivil toplum kuruluşları için de geçerli oldu. Peki bu nasıl bir dinamik değişikliği getirdi diye sorsam. E, genel olarak çünkü Türkiye'deki sivil toplum faaliyetlerinde de bir hayırseverlikten, bağışçılık daha dönüşüm, projeler yapma, hak temelli e, projelere doğru yönelme var. Acaba İslami sivil toplum kuruluşlarındaki yansıması bu dönüşümün nasıl oluyor? Evet. Şimdi 90'lar şöyle bir dönem Türkiye için. 80'lerde bir açılım başlıyor. 90'larda küreselleşme sürecinin de desteğiyle. Bütün alanlarda ama özellikle iktisadi alandan başlayarak bir dünyaya entegrasyon dönemi var. Sadece sivil toplum kuruluşları dönüşmüyor. Aynı zamanda ticari alan, iktisadi alan şirketler de değişip dönüşüyor dünya ile entegrasyon dünya ile iletişim almak satmak e, vesaire dediğimizde çok ciddi bir yapısal değişim dönüşüm yaşanıyor e, bunun sivil toplum kuruluşlarının yansıması depremle birlikte soyut somutlaşan ama kesinlikle depremle birlikte ortaya çıkmış bir fenomen değil bu deprem onun somutlaşmasına yardımcı oluyor daha fazla topluma açık daha fazla topluma hitap eden toplumu daha fazla kuşatma çabası içerisinde olan bir e, sivil toplum alanı meydana çıktım. Burada özellikle tabii ki çok çeşitli toplumsal dayanışma ağlarının e, açığa çıkması. O belki de e, 1980'lerin o baskıcı, darbeci ortamının e, izleri olan bir şekilde toplum kuruluşlarının biraz kendilerini gizleme eğiliminde e, olmalarının da getirmiş olduğu bir e, e, e, zeminin altında bulunmak. Kendisini çok fazla göstermemek eğilimlerinin bütün o küreselleşme trendiyle de paralel bir şekilde açığa çıktığını, öne çıktığını, özne olmaya başladığını ve topluma daha açıktan, daha hızlı bir şekilde kendisini ifade etmeye başladığını görüyoruz. Burada bir başka noktada internet devrimi. Yani mahallesinde oturan bir kişinin işte önce internet üzerinden sonra sosyal medya üzerinden çok rahat bir şekilde topluma hitap eder hale gelmesi. Çok rahat bir şekilde kendi derdini, sorunlarını paylaşabilir hale gelmesi ve aynı sorunlara, aynı dertlere sahip başka yerlerdeki insanlarla bir birliktelik bir temas yakalayabilmesi de çok önemli bir noktayı teşkil ediyor. Deprem bütün bunları açığa çıkarttı. Bir başka şeyi daha açığa çıkarttı. Devletin Türkiye'de sanıldığı kadar her yeri elinin kolunun yetmediğini, sanıldığı kadar organize olmadığını, sanıldığı kadar becerikli olmadığını ortaya çıkarttı. Ve sorunların aynı zamanda e, lokalde, yerelde daha kolay teşhis edilebildiğini, daha kolay çözülebildiğini, insanlar gönüllü bir şekilde bir araya gelip organize olup, C çalışmaya, çabalamaya başladıklarında e, organize olan e, devlet gücünden daha güçlü olduklarını daha fazla sorunları çözebildiklerini ve o haddi o birlikteliğin, o organizasyonun daha kıymetli bir şey olduğunu ortaya e, çıkarttı. E, Sivil Toplum Kuruluşları ben bu tarihten itibaren artık daha açık, e, daha fazla topluma hitap eden, daha fazla mücadeleci bir yapıya büründüklerini e, düşünüyorum. E, yani bu, bu minvalde çok önemli bir dönüşümü tetikledi deprem. Peki e, şimdi sivil toplum dediğimiz zaman e, en temelinde bir meseleden bahsediyoruz. Bir STK'nın varoluş amacı bir mesele üzerine kuruluyor. O mesele kimi zaman hayırseverlik oluyor, kimi zaman bir hak temelli mücadele oluyor, kimi zaman ekolojik bir mücadele oluyor vesaire. E, seküler kanattan bakıldığı zaman İslami sivil toplum kuruluşları aslında bir blok halinde görünüyor ve onun içindeki çeşitliliği de çok fark etmiyor İnsanlar. Ee, diğer taraftan muhtemelen öbür taraftan da bu tarafa bakış öyledir Türkiye'deki kutuplaşma sebebiyle. Ee, İslami sivil toplum kuruluşları hangi meselelere odaklanıyorlar onu kategorize etmek mümkün mü 3, 5, 10, 20 tane içerisinde ve hangi meselelerden kaçınıyorlar neden kaçınıyorlar? Yani açıkçası e, ben uzunca bir süre Türkiye'de sivil toplum alanında genel olarak da faaliyetler yapmış birisiyim araştırmaları yayınlar yapmış birisiyim. Yani İslami sivil alan, e, sivil alanda ne varsa İslami sivil alanda da aynısı var. Aynı meseleler önde, aynı meseleler çekici. Belki bazıları biraz daha geri planda kalıyor genele göre. Mesela diyelim ekoloji konusu biraz daha e, geride kalıyor ama yok değil. Kadın konusu belki bir miktar daha geride kalıyor ama yok değil. E, hak temelli mücadele konusu belki biraz daha geri planda kalıyor ama yok değil. Buna mukabil eğitim konusu belki biraz daha fazla öne çıkıyor. Yardımlaşma, dayanışma konusu belki biraz daha e, öne çıkıyor. Belki bunlar içerisinde bir İslami bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri e, diyebileceğimiz alan e, daha fazla öne çıkıyor. E, yani şöyle bir genel olarak baktığımızda ben e, hani nicel bir araştırma yapmış değilim. O yüzden bu hususta çok genel verilere dayalı olarak e, konuşmak durumunda. Türkiye'de sivil alanda en çok eğitim ve dayanışma derneklerinin, yardımlaşma derneklerinin ya da vakıflarının Aktif olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin İslami e, sivil yapısı da benzer haritayı e, bize sunuyor. E, burada tabii ki şöyle bir şey var. Yani e, İslami sivil toplumun önemli zeminlerinden birisi cemaatsel zeminler. O cemaatsel zeminlerin oluşturduğu e, bir çeşitlilik bir e, faaliyet e, yapısı da ...söz konusu bunu da söylemek gerekir. Bu belki de bizim alıştığımız... ...işte seküler tarafta gördüğümüz... ...STK'lardan farklı olarak... ...aslında ilk örgütlenmelerin... ...mesele temelli değil de cemaat temelli... ...olmasına neden oluyor. Meseleler sonradan... ...gündeme alınıp... ...o, o, o mesele üzerinde uzmanlaşmaya başlayabiliyor... ...o STK İslami tarafta galiba değil mi? İki eğilim var. Ee, kesinlikle 1990'ların... ortasına kadar söylediğiniz gibi. Daha çok cemaat temelli. Bu klasik manada bir cemaat olabilir ya da cemaatimsi bir gruplaşma e, olabilir. Hepsine cemaat demek çok mümkün değil çünkü. Yani bir kitap evi etrafında bir araya gelmiş kişiler de olabilirler. Hı hı. E, bu resimler evet. Bir dergi etrafında bir araya gelmiş kişiler de olabilirler ama sosyolojik anlamda tam böyle bir e, cemaat özelliği gösterebilirler. Türkiye'deki cemaatin diğer kullanım anlamıyla belki göstermeseler de. Fakat 90'ların ortasından itibaren yeni bir trend başlıyor. Bu trend daha mesele temelli daha bir faaliyet odaklı kuruluşların e, e, ortaya çıkmasına yol açıyor. Bunun ilk e, müte, kamil örnekleri mazlumler ve müsiat. Hı hı, Aslında evet. yani e, doğrudan belli bir alanda uzmanlaşmış, kendisini belli bir alanla sınırlamış e, kuruluşlar ortaya çıkmaya başlıyor. Sonrasında işte e, Özgürder ortaya çıkıyor. Sonrasında e, İHA ortaya çıkıyor. Çok sayıda e, kuruluş ortaya çıkıyor. 2000'lerden itibaren ise İki temel süreç var. Yani biraz kendi içerisinde her şeyle ilgilenen, her alanda faaliyet yapan cemaat temelli sivil toplum kuruluşları kendi içerisinde bir yeni sivil toplum kuruluşları türeterek çoğalıyor. Daha odaklı, daha mesele temelli, uzmanlaşma temelli bir sivil toplum kuruluşları ağına dönüşüyor bu kuruluş. Belki konfeder konfederatif bir şey Holdingleşme gibi Holdingleşme olarak niteliyorum <gülüyor> ben. Bunu. Holdingleşme eğilimi. Ee, i̇kincisi de bu e, cemaat temelli olmayan çok geniş bir İslami sivil alan ortaya çıkıyor. E, daha girişimcilik temelli, daha bireysel e, insanların bireysel ilgilerinin e, örtüşmesi e, temelli, daha belki hak temelli, belki e, e, farklı e, fikri zeminlerde ortaya, ortaya çıkmış olan e, bir araya gelmelerin oluşturduğu e, sivil toplum kuruluşlarının sayısının 2000'lerden sonra çoğaldığını e, görüyoruz. Şimdi genelde sivil toplum alanına bakıldığı zaman hangi kanattan olursa olsun e, hep önce göze çarpan büyük kuruluşlar oluyor. Fakat sivil toplum çok parçalı ve e, birçok mesele için emek veren birçok küçük yapının da olduğu bir e, alan. Evet. E, mesele... ...üzerinden gidersek ve Türkiye'deki tabii siyasal kutuplaşmanın sivil topluma yansıması üzerinden de gidersek... ...şöyle bir soru oluyor. Bir mesele üzerine çalışan küçük sivil toplum kurulu ya da orta ölçekli sivil toplum kuruluşları... ...İslami sivil toplum kuruluşları ve seküler kanat birbirleriyle iletişim kuruyorlar mı, ortak çalışmalar yapıyorlar mı? Örneğin kadın emeği mücadelesinde çalışan bayanlar derneği çok ilginç işler yapıyor... Onun e, karşı taraftaki yansıması ile ilişkileri nasıl, hiç mi yok, var mı? E, i̇ki kanat arasındaki iletişim nasıl kurulacak ya da bir mesele üzerinden mücadeleye yönelik bir e, eğilim var mı? Ben bu iki alan arasında yani biz her ne kadar e, bunu aşmaya çalışsak da böyle bir iki alan var. Bazıları daha uzak duruyorlar, bazıları yakın duruyorlar ama böyle kadın çalışmaları alanından bir e, kavramı ödünç alarak... Orada bir cam tavan metaforu kullanılır. Ben bunu cam duvar metaforuna çeviriyorum. Bu iki zemin arasında bir cam duvar söz konusu. Yani birbirinizi görecek kadar yaklaşıyorsunuz. Elinizi cama koyuyorsunuz. Karşı taraftan da cama koyuyorlar. Ellerini bir iletişim oluşuyor ama çoğu kez geçilemiyor bu cam duvar. Yani sık rastladığımız bir şey değil. Yadırganıyor o geçişler. Tabii bu genel siyasal ortamda da çok yakından ilişkili. Mesela diyelim ki Türkiye'de 2002 ile 2010 arası sanki biraz daha geçişlilik oluşmuştu. Belki belirli STK'lar birbirlerine halen daha çok uzak duruyorlardı. Yani bir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile bir Ensar Vakfı'nı bir araya getirmek yine mümkün değildi. Ee, ama e, ortada pek çok kuruluş e, bir araya gelebiliyordu. Bir, birbiriyle e, ortak bir zeminde e, buluşabiliyordu. Mesela ben şey tecrübesini biliyorum. Küresel Bak tecrübesini hı hı, e, biliyorum. Evet. Barış ve Adalet Koalisyonu tecrübesini biliyorum. O zaman mazlum derdeydim ben ve çok ciddi bir etkileşim alanı oluşturmuştu küresel bak rakishanne karşı bir araya gelen Türkiye'deki sivil kuruluşların birlikteliği çok ciddi bir etkileşim alanı oluşturmuştu. Fakat çoğunlukla siyaset alanındaki kutuplaşma zamanla buralara da sirayet ediyor. Cam duvarın kalınlığını artırıyor. Biz birbirimizi görebiliyoruz. Bu kuruluşlar birbirlerini görebiliyorlar, birbirlerini izleyebiliyorlar. Ee, ama yani çoğunlukla dokunamıyorlar bir araya gelemiyorlar. Çift cam oluyor. Artık. Çift cam oluyor. <gülüyor> Arada ama, da ıı, siyasetin hava gibi yalıtıcı etkisi var. Yalıtıcı etki. Yani o yalıtıcı etki belki ciddi bir biçimde e, kırmak gerekiyor. Rauf Bey programın konusu olarak bugün evet. öteki <gülüyor> mahallede neler oluyor diye bir başlık önermişti. Ee, ben de kendisine yani bu öteki mahalle demeyelim. Buna zaten bunu aşmaya çalışıyoruz. İyice adını koyup bazen adını koymamak gerekiyor böyle şeylerin. <gülüyor> adını koymamak her şeyden e, önemli evet, diye görüyorum. Tam doğruya gelecektim. Hani kanat, mahalle e, gibi kavramları kullanıyoruz. E, tabii bir, bir yandan bunlar e, bir mevcut durumu açıkladıkları için bir meşruiyeti var yani. iletişim kurabilmek için bir meşruiyeti var ama öbür taraftan dışlayıcı olduğu için de e, o meşruiyet e, epey tartışmalı bir meşruiyet. Yani öteki dediğiniz andan itibaren zaten kendinizin dışında ve iletişim kurmak, kurmayı reddettiğiniz bir şeyden söz ediyor oluyorsunuz. O manada haklısınız. Çok da iyi bir müdahale oldu. Başlığı değiştirdik ondan sonra. Ben size bir, bir makale ile ilgili, bir araştırmamızla ilgili bir anımı anlatmak isterim. Türkiye'de kutuplaşma var mı diye Dünya Değerler Araştırması üzerinden bir çalışma, bir araştırma yaptık. Yani neticesinde bulduğumuz şey Türkiye'de bir toplumsal kutuplaşma yok. Siyasal kutuplaşma aşikar ama toplumsal kutuplaşma yok. Hatta yani verileri analiz ettiğimizde mahalle diye tırnak içerisinde tabir ettiğimiz kesimlerde iç çeşitliliğin mahalleler arası çeşitlilikten daha fazla olduğu neticesi ortaya çıkıyor. Nihayetinde çalışmamın son aşamasına geldi fakat ilk bir uluslararası bir dergide yayınlanacak. İki hakem var. Belli ki hakemlerden birisi Türkiye'li değil birisi Türkiye'li. Türkiye'li olmayan hakem diyor ki çok özgün bir şey bulmuşsunuz bunu öne çıkarın diyor. Yani mahalleler arasındaki çeşitlilikten, kutuplaşmadan daha çok mahalle içerisinde bir çeşitlilik, bir kutuplaşma var. Türkiye lakem diyor ki bu saçma bir veri. Böyle veri olmaz. Bunu çıkarmayın <gülüyor> bir şekilde öne. Bu kutuplaşmanın olduğu dünyada nasıl bunu söylersiniz?" diyor. İyi. Yani biz bazen zihnimizde kuruyoruz bu kutuplaşmaları. <gülüyor> Maalesef zamanımız çok kısıtlı ama ben hazır sizi yakalamışken... ...işin başka bir noktasına da değinmeyi çok istiyorum. Özellikle sivil toplum, sosyal fayda üzerine konuşuyorsak... ...kaynaklar meselesi de hmm. çok kritik. Türkiye'deki bildiğimiz daha seküler ya da daha... hani sivil toplum reflekslerini e, batıdan getiren kuruluşların çoğu kaynakları da daha çok fonlar oluyor. Avrupa Birliği temelli fonlar oluyor vesaire. Tabii ki iktidarın dönüşümüyle devlet kaynaklarına erişimde de ciddi bir farklılaşma yaşandı. E, öte yandan özellikle bağışçılık üzerine, hayırseverlik üzerine e, temellenmiş ve oradan yola çıkmış kurumların daha farklı gelir kaynakları da var. Daha fazlasına erişme şansları var mı Türkiye'de? İslami sivil toplum kuruluşları kaynaklarını nasıl el? ediyorlar? Nereye yaslanıyorlar daha çok ve bireyselliklerini bağımsızlıklarını koruyabiliyorlar mı? Çok önemli bir soru. Yani bu kurum organizasyonel değişim alanında çeşitli teoriler var. Kurumlar nasıl değişir? diye. Bunlardan birisi benzeşim yoluyla. Mimikrisi yoluyla. Yani bir taklit yoluyla değişim diyoruz. Yani onlar yaptı başardı biz de yapalım. Diye kendi yapısını değiştiriyor. Bu çok açık aşikar öne çıkıyor sivil toplumda. İkinci bir açıklama da kaynak bağımlılığı kuramı yani kaynaklar değiştiğinde yapılar değişir şeklinde. Yani Türkiye'de İslami sivil toplum alanının kaynakları değişiyor. Yani çeşitleniyor artıyor ve değişiyor. Özellikle yani 2000'e kadar daha geleneksel diyebileceğimiz hayır ile beslenen kuruluşlar kuruluşlar. yani zekat ve infak ile ya da bağış ile İslami sahiplerle gerçekleştirilmiş bağış ile kendi faaliyetlerinin zeminini oluşturan kuruluşlar söz konusu. 2000'lerde şu konunun çokça tartışıldığını ben biliyorum. Yani fonlara başvurmak uygun mudur? Bağımsızlığımızı kaybeder miyiz? Avrupa Birliği fonlarına başvurmalı mıyız? Uluslararası fonlara başvurmalı mıyız? Bir şirket bize sponsor olabilir mi? Konularının çok tartışıldığını şahidim. Pek çok tartışma zemininde bulundum bu anlamda. Fakat 2010'lardan sonra artık bu tartışmaların yerini Kolay bir şekilde bulabilirse eğer bu fonlara erişmekte bir mahsur görmeyen bir kuruluş yapısına bıraktı. Yani bugün İslami Sivil kuruluşlara baktığımızda kamu fonlarından çok rahat bir şekilde başvurabildiğini alır ya da almaz ama bu başvuruda bir mahsur görmediğini, kendisinin devlet tarafından yönelendirildiği hissini kapılmadığını genel olarak görüyoruz. Fakat yani bu dönemde bir taraftan hani uluslararası fonlara başvurmak, faydalanmak noktasındaki e, bariyer o kadar hızlı kalkmadı. Yani halen daha İslami Sivil Topluluk Kuruluşları'ndan özellikle e, belirli batılı fonlara başvurmakta, buralardan fon almakta çekinceli davrandıklarını e, söyleyebilirim. Yine benzer şekilde e, şirketler alanıyla bir sosyal sorumluluk e, projesi kapsamında, ilişki ve iletişiminde e, kamuyla e, kapanan mesafe kadar hızlı kapanmadığını söylemem icap ediyor. Ama nihayetinde elimizde artık daha fazla dışarıdan fon alan, faaliyetlerini daha fazla topluma anlatmak zorunda kalan, daha fazla faaliyet sürekliliği için, bu fonların devamlılığı için daha açık, şeffaf, verimli diyebileceğimiz çalışma metotlarını benimsemiş. Gittikçe daha gönüllü insan kaynağından daha çok profesyonel insan kaynağına doğru evrilen, yani adammış insan tipinden eğitimli insan tipine doğru bir geçiş var bu kuruluşlarda. Yine benzer şekilde yani gittikçe daha proje temelli, daha başlayan, biten, başı belli, sonu belli faaliyetlere daha fazla yönelim olduğunu söyleyebiliriz. Bu kaynak bağımlılığı, bu kaynakların dönüşümü bu İstanbul sivil alanı ciddi bir biçimde şekillendiriyor. Aslında bu kaynaklara karşı tereddüt şu anda sivil toplumun genelinde var ama daha çok kuruluşlarda değil de sivil toplum tabanında var. E, muhtemelen her yerde olan şey yani oradan aldığınız parayla bu işi yapamazsınız e, refleksi çok hızlı bir şekilde gelişebiliyor. Yani bir elçilikten ya da bir başka yerden. E, sonuna doğru geldik bir bir sorun vardı ama onu sonraya bırakarak başlığını sadece söyleyeyim. Bir uluslararasılaşma meselesi. E, e, Türkiye'deki seküler canahtaki e, uluslararası kuruluşlara baktığınız zaman onlar zaten uluslararası olup Türkiye'de şubeleşenler, Türkiye'de büyüyenler olarak tezahür ediyor. İslami STK'lara baktığımızda da durum e, e, oldukça ters taraftan cereyan ediyor. Yani Türkiye'de kuruluyorlar sonra uluslararasılaşıyorlar. Bunu da bir başka programda konuşmak üzere bir not edelim isterim. Mutlaka. Hemzeminde Rauf Keseman ve Damla Özlerle beraberdiniz. Doçent Doktor Lütfi Sinar bugün geldi bizle bilgilerini, fikirlerini ve bulgularını paylaştı. Hemzeminde farklı fikirler, farklı bilgiler ve e, farklı temaslarda bulunmaya devam edeceğiz. Hocam bugün yetmedi mutlaka devamında da getireceğiz. Çok teşekkürler. Evet bir Hı -hı. ekleyeyim İstanbul Üniversitesi'nden e, Lütfi Hoca e, Sosyoloji Bölümünde daha çok doğu toplumları evet. ve onların süreçleriyle ilgileniyor. Yani sivil evet. süreçleriyle ilgileniyor. Tek ben tek araştırma açıklamayayım şimdi. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program olacak. Feryal Kabil yayın masamızdaydı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hem zemin